Dedik. Namazda vacip olan şeylerden bahsettik. Mesela kim örnek verecek? Açılık şahsiydi değil mi? Farklı çeşitleri mevcuttu. Tekbir aynı şekilde nedir dedik? Vacip de dedik. Başka? Ee, secdede örgütüde Allah'a... <gülüyor> Tespih etmek. O da ayet gereğiydi. Sebbih isme rabbikal ala. Bu ayetlerin tefsirini yapmıştık değil mi? Nebi Sassam bu ayetlerin nuzul, nuzul olunca ne yapıyordu? Secdede ve rükuda Allah'a tesbih ediyordu. Bu Rabbe değil, mı ya? Hangisi? Hı -hı. Yani pulağı, berekatü, da, Onu ben ilk hafta öyle dedim, ikinci hafta düzelttim ya, şu bidat değil sağ tarafa arttırmak. Sol tarafa arttırırsa, Tabii bu sünnet yok. Sağ tarafa hadiste sabittir. Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatü demiş. Evet. Sağ taraf selamünaleyküm ve rahmetullah deyip bırak. Bir kardeş de dedi ki söylediğine dair rivayetler var dedi bunun yani. Varsa rivayet evet. getirmesi lazım ya yani. evet. ee, Var Heh. <gülüyor> değil yani her var dediğin şey oldu. Delille konuşacağız. Akio o hadisi okumuş da Allah razı olsun. O hadiste sadece sağ selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatü yaptı yazıyor. Diğer tarafa normal selam vermiş. O yüzden hani bunu arttırmak Sünnete muhalefet olacağı için bidattır dedik. Allah bizi böyle bir amelde muhafaza etsin. <Sessizlik> Vacipleri dedik, değil mi? Eee <Sessizlik> besmele çekmek müstehaz yapmak yani. Ama tabii her rekatte yapılır mıydı bu? Şeytanın vesvesesi. Göre... <Sessizlik> vesvese halinde yapılabilir. Bazıları buna cevaz vermişler, dediler, iyi güzel bir şeydir. <Sessizlik> Aslında ilk tekef olması Aslında vacip olan, vacip olan ilk kıraata başladığımızda evzu billahi mineşşeytanirracim. ...sonrakileri artık senin dilemene kalmış. Namazın içinde zikir yapmak zaten nedir dedik daha önceki derslerde caizdir. Ruku ve secdede dikkat edilmesi gereken bir nokta vardı. Neyden ben olmuştuk biz ruku ve secdede? Kıraattan ney edildim diye bir sanırım. O yüzden ruku ve secdede hiçbir ayet okunmaz. Sadece dua yapılır. Peki... Ayetlerde geçen dualar var. Rabbena ve illem ve ayettir. Ama Hz. Adem ile Havva'nın duasıdır. Caizdir niye? Dua şeyiyle yapacaksın sanırım. Yani şey olarak değil. Ayeti okuma niyetiyle değil, dua yapma niyetiyle yapacaksın. <gülüyor> Onlar Rabbena <gülüyor> dünya Bu da ayettir. Rabbena <gülüyor> fil Bunlar hep ayetler yani. Muhammed Aleyhisselam'ın böyle duası var. <gülüyor> bunların hepsi ayettir ama bunları secde ve ruku da yapmak caizdir dua niyetiyle. Kıraat <gülüyor> niyetiyle gene ne değildir. Caiz değildir tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Farz namazından el açıp yüze sürmek amin demek yok. Bir <gülüyor> Farz namazdan sonra dua yok dedi de El açıp surata El demek... açıp. El açıp şey yapmak. <gülüyor> dua var. Şimdi gelecek. <gülüyor> yani peygamber sasım böyle yapıp sonra böyle yaptığına dair bir rivayet yok namazına ama sahabeden bunu yapanlar olmuş onları susmuş sukut da ikrarı gerektirir yani bu bidat olmaz biri bunu yaparsa yapabilir ama en güzeli peygamber sasım yapmamış ama bu elini kaldırmadı demek yapmadığı manasına gelir mi? yok Tuvalete girerken elini açık mı giriyor? Ama Allahümme inna azibike bi nafsi ve rahabet değil mi? Dişi ve erkek şeytanlardan sanasının. Bu nedir? Duadır. Demek ki duada her zaman el kaldırmak şart değil. Yani o yüzden nebi sallan farz namazından sonra el kaldırmayışı da hani bunun el el kaldırmanın caiz olmayacağı manasına gelmez veya peygamberin dua yapmadığı manasına gelmez. Peygamber sallan dua yapmıştır ki duanın birazdan hadis gelecek derste inşallah en fazilet olan zaten farz namazdan sonraki hali. Bu hafta sünneli salah namazın sünnetleri başlık atıyorsunuz inşallah salah namazın sünnetleri deyip başlıyorsunuz peki sünnet nedir nedir bunlar yani namazdaki sünnetler hi akwalum wal afal yuste habul ityanu salah namazda açık olarak ortaya konması müstehap olan yani müstehap ne demek güzel sünnet olan fiiller ve sözler. Yani bu, bu sünnetleri şimdi iki kısma ayıracağız. Bir sözlü sünnetleri zikredeceğiz. iki fiili sünnetleri zikredeceğiz inşallah. Bunu yapan ne olur? Yani bunu terk eden e, bir sünnetten mahrum olmuş olur. Peki bu sünnetleri işleyen ecir kazanır, mükafat kazanır. Bunu terk eden bilerek de terk etse bir adam bu sayacağımız fiilleri namazı ne olmaz? Batıl olmaz. Veya işte bunu terk etti diye seyif secdesi de gerekmez. Şimdi ilk kısım sözlü sünnetler. Sünnenin kavliye sözle namazın içinde var olan sünnetler. Ney? Kıra'atu ba'del Fatiha. Fatiha'dan sonraki kıra'at. Demek ki farz olan ne? Fatiha. Fatiha. O yüzden Kur'an okurken imamın namazda yaptığı kıra'at hataları seyhif secdesi gerektirmez. Fatiha'nın dışında. Buraya dikkat edin. Çünkü asıl farz olan ne? Fatiha'nın okunması. Bundan sonrası nedir? Sünnettir. Bunu bilerek de terk etsen sen günah kazanmazsın veya namazın batıl olmaz. Ama yaparsan ne alırsın? Ecrini alacaksın çünkü bunlar namazın sünnetidir. Nedir birincisi? Fatiha'dan sonra kıraat etmek. Şimdi at havaya e, salla gitsin yok delilleri şimdi zikredeceğiz inşallah. Bu, bu meselede alimlerin bir kere icması var. Yani onu baştan inşallah bir belirtelim alimler böyle yapmışlar. Yani icma nakletmişler bunun böyle olduğuna dair. Fan Ebi Kata da قال demiş ki: "Kâne'n-nebî sallallahu aleyhi ve sellem yaqra fir <gülüyor> Nebi sallallahu aleyhi ve ilk iki rekatta okurdu. "Minadh-zuhri vel-asr bi fatihatil-kitab." Fatiha okurdu diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. "Wa ve el Bazen ayetler duyardık. Yani Fatiha'dan sonra Bazen bir sure okuduğunu iştirdik biz peygamber sahnesinde sesli okuyormuş. Vayakrafir rakateen il akhireteen son iki rekatta ise bir fatihatil kitap sadece ne okuyormuş? Fatihatil kitabı okuyormuş. Bu hadis bu ve karıbo müslim tahrik etti hadis. Vallahi kırat fi isal ise var rabia üçüncü ve dördüncü rekattaki kırat ise Fatihadan sonraki. Ebü Sa'id'den gelen hadiste şöyle diyor: "Anne <gülüyor> Nebi Sasm, kene yıkrao fi isalat al zhouru fi rakatayin evvelin. Nebi Sasm öğlen namazın ilk iki rekatında fi kulli rakatin kadri isalatiini ay. Fatihadan sonra 30 ayet kadar okuyormuş Nebi Sasm. Yani uzun tutuyormuş Peygamber Sasm. Fatihadan sonra kırat yapıyormuş. Son iki şeyde ise 15 ayet kadar. Yani bu şunu gösteriyor. Yani üçüncü ve dördüncü rekat. Dört rekatlık namazada. Üçüncü ve dördüncü rekatta dile, dilersen zamm Sure dedikleri şey var ya. Hani Fatiha'dan sonra. Onu okuyabilirsin. Yani Nebis Asam ahiyanen. Yani bazen böyle yapmış. Bazen terk etmiş. Hiç okumamış. Sadece fatiha okunup getirmiş. İki hadiste ne mevcut? O zaman ikisiyle amel etmekte nedir? Caizdir. <gülüyor> Mesela bir reca e, Fatiha'dan sonra iki sure birden okunabilir mi? Okunabilir. İstiyorsan. Şimdi iki, iki kerekideki e, sonraki diris birisi diris ne oldu? Yani sünneti taksimatını yaparsak böyle. Evet. Biri peygamberin sürekli yaptığı şey, diğeri bazen yapıp bazen terk ettiği şey o galı muhakket sünnet oluyor o zaman. Şimdi diyor ki gene aynı şekilde kıraatte, okuyuşta tertil dediği yani tane tane harfleri çıkararak. Yani şimdi mesela Türkiye'de aynı hani teravi kıldırıyordu bir ara camide zındıklar ya. <gülüyor> hızlı hızlı ne dediği anlaşılmıyor. Bu tertil ile Allah'ın ayette emrettiği şekildeki Kur'an okuyuşta zıt. Tamamen muhalif. Böyle bir namaz batıldır zaten. Allah diyor ki وَا Kur'an'a الْقُرْعَانَ Kur'an'ı tertil üzere oku. Bu da icma ile nedir? Böyle yapmak sünnettir, müstahaptır. Çünkü nebi salasından böyle yaparmış. Mesela Fatiha'da her ayetten sonra beklermiş. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Duruyormuş mesela. Her durakta Nebi Sallallahu dura, du, durarak hareket ediyormuş. Niye? Ayeti tefekkür ediyor Nebi Sallallahu Aleyhi Aynı şekilde Kur'an okurken. Şimdi birazdan o da gelecek. Nebi Sallallahu Kur'an'la konuşuyor. Az önce namazı da okumuştuk değil mi? O da o örnek de gelecek inşallah. Gene aynı şekilde Allah'a sığınmak. Rahmet ve azap ayetlerinde. Azap ayetlerinde Allah'a sığınmak, rahmet ayetlerinde Allah'ın rahmetini dilemek. Mesela diyor ki Nuhal Esen, فَكُلْتُ اِسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا Dedi ki, ey kavmim Allah'a tövbe edin, Allah şüphesiz ghaf vardır, ee, günahları affeder, tevvabdır değil mi? Burada ne yapacak Müslüman? Tövbe edecek, Allah'tan rahmet dilecek. bunlar caizdir. Bunlar hepsi sünnettir, yapan ecrini alır. وَاَنْحُذَيْفَ قَالْ Dedi ki Hz. Ömer radıyallahu sellem, "Sallaytum an-Nebiy sallallahu aleyhi ve sellem hmm. Bir gece Nebi sallallahu aleyhi namaz kıldım. "Feftahil Bakara" Bakara ile açtı diyor. Bakara suresini okumuş Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. "Yakram mutarassilen izâ marra bi âyetin fihâ tesbihun sabbahâ." Yani te tesbih geçen bir ayet gelince Nebi sallallahu aleyhi ve tesbih etmeye başlıyordu. Mesela "Feseb bi Rabbik" diyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve başlıyordu yani kıraati bitir bırakıyor zikre başlıyor. Biraz zikir yaptıktan sonra tekrar kaldığı yerden devam ediyor. Hûzeyfer radıyallahu şöyle diyor bunu. Ve izâ marra Allah mesela istemeyi insana diyor isteyin mesela. Ve illâ sa'ale kebâdi annî fe inni kullarım sana beni sorarlarsa ben yakınım. Dua edenin duasına icabet ederim. Hemen burada ne yapacak Müslüman? Dua edecek Allah'a. Bir şeyler isteyecek. Niye? Bu sünnettir böyle yapmak müstehaptır. Ve izâ marra bi'ta'avvuz ta'avvuz sünnet rak'a Mesela Allah diyor, "Fayda kara kıl Kur'anı fesd'a Kur'an okudun Allah'a Allah'sın. Hemen bak, <gülüyor> ağlıda geliyor, Allah'a sığınma emrediliyor? Ne bilsazsam ne yaparmış hemen orada. Anvibillahi mille şeytanlar diyor. Hemen buna karşılık vere. Ondan sonra rukuya gitmiş ne bilsazsam. Hadis uzun. Bu sadece bizi ilgilendiren kısmı, sahih üstünde geçiyor bu hadiste. Voyusta hep bu aynı şekilde müstahap da fes salat en yakul subhanallah. İda kara kavlu teâle sabbihisme rabbik alâla. Rabbinin yüce ismini tespih ettiğinde subhanallah demek gene nedir? Sünnettir. Aynı şekilde ve izakara eleyze zalike buna güç yetiren Allah ölüleri diriltmeye kadir değil midir dendiğinde ekulu subhaneke bale seni tenzih ederim tabii ki mesela namazda okuduğumuz ayette var var eleysellahu bihakimil hakimin bele tabii ki ya Rabbi sen buna kadirsin. Li subutid delili bu ikisine de delil ne var? sabit olmuş peygamber salsam böyle yapmış hadisler zikrettik sahih müslim'de ama şunu yapmak doğru olmaz bazıları aşırı gitmişler velaysa izakara eleyse Allahu bi hakimin hakimin bu ayet geldiğine bela ana ala min şahidin tabii ki ben de buna şahitlerdenim diye bir ekleme yapmak bu peygamberin sünnetinde yok en fazla subhaneke bela şeklidir seni tenzih ederim tabii ki demektir bunun üzerine ziyade bidat olur ولا أن يقول demek de olmaz febi ay hadisin ba'dahu yu'minun bu da bir ayettir. Bundan sonra hangi söze inanacaklar diyor. Amenna <gülüyor> billah demek mesela. Bazıları da böyle yapıyormuş demek ki. Bunların hepsi nedir? Ee, caiz değildir. Aynı şekilde İyyake na'budu ve İyyake yalnız sana kul kadar yalnız senden yardım dileriz. Bazıları ne diyormuş? İstianetü <gülüyor> billah. Allah'tan yardım diledim. Gene bu gibi sıgaların hiçbiri hadislerde delil sabit olmadığı için caiz olmaz et evet, ruku' bi Aşağıda geleceği şekillerde ruku'da zikir yapmak. Yani biz mesela yaygın olan ne Türklerin arasında bize hepimiz camide öğretilen küçük tesbihat. Subhanarabbiyal Öyle değil mi? Biz hep bunu rukuda söylüyoruz ama bir tane zikir yok sünnette sabit olan. Yani Müslüman istediği kadar mesela Allahu reka'tu Allahım sana ruku ettim diyor peygamberimiz. Efendimiz. leke eslemtu ve bike amentu sana teslim oldum sana iman ettim. Bunların hepsi hadis kaynaklarında mevcut. Elinizdeki kitaplarda fıkıh sünnede de tafsilatla o duaların her biri tek tek geçiyor. Dileyen kardeşler oradan ezberlesine subuhum kutlusun Rabbul melaketi ver ruh bu da başka bir şekli, başka bir sinyal. Hepsini yapmak nedir? dediğimiz gibi e, hadis sabit olduğu için caizdir. Gene aynı şekilde rükudan kalkıp kıyama doğrulduktan sonra, yani Rabbena walakal hamd var ya, onu dedikten sonra bazı dualar yapmış pe Peygamber sasam. Mesela Rabbena walakal hamdu hamdan kethiran, tayiban, mubarekan fih. Yani bu o kadar faziletlidir ki kaç sahabe yarışı, şey kaç tane melek yarışıyordu? 30 tane melek bu sözün ecrini yazmak için yarıştığını duydum diyor Nebi sallallahu Yani öyle yüce bir zikirdir. Rukudan doğrulduktan sonra Rabbena ve hamd, hamdan kefiran ben mübarekan fih. Yani çok kısa çok basit bir zikir ama ecri çok büyük olan bir zikir. Bunların hepsi sünnette sabittir. Hepsini yapmak nedir? Sünnettir, müstehaptır. Gene aynı şekilde secdede zikir yapmak. Mesela Allahu melekete secdtu ve bike Tu, Allah'ın sana secde ettim, sana iman ettim ve leke Tu, sana teslim oldum. Secde vecihi yüzümü sana secde ettirdim. Lillazi halakahu o yüzü yaratan, Varahu, ona şekil verene secde ettirdim diyor. İşte aynı şekilde birçok zikir bunla, yani bunların her biri dua için dileyen kardeşler ne yapsınlar? Oradan bunları ezberlesinler. Yine aynı şekilde secdede ne yapılabilir? Dua arttırılabilir. Sadece bunlarla da sınırlı kalınmaz. Müslüman secdede ne yapar? İstediği kadar Allah'tan diler. Likabli aleyhissalatu vesselam hadis var. E, hadiste ne bilsam diyor. sucudu fectehidu dua. Secdede dua için çok çalışın. Yani çokça dua edin diyor ne bilsam. En yustecabelakum. Size ne olur? İcabet edilir. Duada şey secdede dualara ne olunur? İcabet edilir. O yüzden İbn-i Temya Rahimullah mesela işin içinden çıkamadığı ihtilaflı meselelerde gidermiş dağlara çayıra bayıra. Orada toprağı yüzünü sürtermiş eğilirmiş secde edermiş Allah. Allah'ın bana bu konuda hidayet ettiği yalvarırmış Allah. Benim aklıma takılan bir şey var değil Mısır'da söylenen şey var. Secdeler çok uzun tutuluyormuş. Doğru muydu? Evet. Hatta İbnül i Kayyum Rahimullah için diyorlar ki o kadar uzun ruku ve secde yapardı ki biz canı çıktık zannederdik diyorlar. Ya herhalde canı çıktı hala bu şekilde duruyor. Yani o yüzden ruku ve secden mesela Allah normalde hep ne akimusaleh diyor Kur'an'da e, namaz kılın diyor. Ayetin içine bir de ne diyor? Vasjudu, ruku edin secdedir. E zaten namazın içinde ruku secde var. Neden? Ruku ve secdenin önemine bina. Yani Allah vurguluyor. Tam namaz önemli bir de namazın içinde ruku ve secde nedir? Bir o kadar ehemmiyetlidir. Yine aynı şekilde iki secde arasında bir dua vardı. Neydi? Allahum mağfirli zenbi kulli dikkahu ve yani azını çoğunu hepsini evvelu hu ahiru ön başını ve sonunu ve alaniyeti ve gizlisini açını hepsini ne yap? Affet. Bu da pardon secdede iki secde arasında değil. Bu da secdede yap peygamber sallallahu aleyhi ve yaptığı Müslüm'de geçen başka bir dua. İki secde arasındaki dua Allahum mağfirli verhamni Allah'ım beni bağışla, bana merhamet et. Vahdini, <gülüyor> bana hidayet var. ni <gülüyor> beni rızıklandır. Evet, Rabbi <gülüyor> gfirli, <gülüyor> <gülüyor> Bu da başka bir rivayet. Bu rivayette nerede geçiyor? Ebu Davud ve Nesai'de geçiyor. Ee, bunu yapmak da caizdir iki secde arasında. Allah'ım günahların bağışla, günahların bağışla. Aynı şekilde iki rekatlık namazda oturulan tahiyyat var ya, oturuyoruz. Artık secdeler, namaz bitti, son oturuş. Burada ne yapmak? Peygamber'e salat-ı salam getirmek nedir? Caizdir. Hepimiz malum bunu biliyoruz. Burası fati ı salat nebi. Ben buraları hızlı geçiyorum hani biliyorsunuz diye. Ee, Allahümme salli ala Muhammed ve ala alihi ve Sahbi var ya o hani bizim şeyde okuduğumuz e, tahiyyatta bunu da yapmak caizdir. Bu da Bukhari Müslüm'ün ittifak ettiği hadistir. Bukhari ve Müslüm bununla ittifak etmişler. Ee, i̇lk ve ikinci teşehhüt. Şimdi dört vekatlık namazlarda iki tane teşehhüt var biliyorsunuz. Teşehhüt dediğimiz o oturuş. İlk ve ikinci teşehhütte ne yapmak? Dua etmek de nedir? Caizdir. Peygamber Salasem'den gelen e, hadisler var. Aynı şekilde Bukhari ve Müslü'nün ettiği her biri caizdir. Yani istediğimiz duayı ne yapabiliriz? Peygamberin tabii yaptıkları evveliyattı. Çünkü Peygamber bize bir duayı öğrettiyse bunun neyi var? fazileti var ki bizi öğretiyor. Mesela Allah kitabında dualardan bahsetmiş. İşte Nuh Aleyhisselam'ın yaptığı, Musa Aleyhisselam'ın yaptığı, Adem Aleyhisselam'ın salih insanların yaptığı. Niye? Bu duaları Allah kabul etmiş. Bu duaları icabet etmiş. Biz de bu duaları yaparsak o zaman bizim dualarımıza da icabet edilebilir diye Allah bizi nakletmiş. Peygamberin yaptığı dualar da evveliyattadır. Mesela demiş ki Allah'ım ben nefsime çok zulmettim diyor. Ve <gülüyor> Allah günahları senden başka kimse bağışlayamaz. Fakirli mafkıratı min katından bir mağfiretle beni bağışla var <gülüyor> bana merhamet et. Inne ki Rahim sen rahimsin gafursun günahları affeden bağışlayansın. Neyi zikrediyorduk biz namazın sünnetleri. Bir tanesi de selam ikinci selam var ya. Yani dedik ya biz işlerken namazın vaciplerini. Birinci selam neydi? Vacipti. Yani bir Müslüman namazı tamamladıktan sonra sağ selam verdi. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Ne oldu burada namaz? Bitti. İkincisi müstehab. Sünnet. Burada hadis var. Yine Amr bin Saad'dan, o da babasından rivayet etmiş. Kâr kuntu ara Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Nebi salsamı şöyle gördüm. Yüsellimu an yeminihi. Sağına selam veriyor. Soluna ne, yani ta ki bu beyazlığı görünene kadar. Yani bayağı çeviriyormuş başını. Hani bazıları şöyle şöyle yapıyorlar. Bu da ne değil gene aynı şekilde. caiz değil. Selamı peygamberin yaptığı gibi düzgün bir şekilde omuzlara bakacak şekilde yapmak gerekir. İşte az önce konuştuğumuz mesele namazdan sonra dua. Namazdan sonra zikiri nasıldı peygamber sallallahu aleyhi ve e, Hadis Rivahu Muslim diyor ki ben sebhha fi zubri kulli salat 33 kim namazın sonunda 30 kere subhanallah derse 30 33 kere Elhamdülillah ve 33 kere Allahu ekber derse fetilke 99 bu nedir 99'dur değil mi <gülüyor> bir de ve kale şöyle de tamamlarsa la ilaha illallah vahdehu la şerike lehule mulk ve'l alem ve huve'l kadir Denizin üzerindeki köpük kadar da günahı olsa ne olur diyor nebi salsan bağışlanır. Müslim bu rivayeti yapmış. Gene aynı şekilde namazdan sonra la ilahe illallah vahdehu la lâ hamd ala kulli kadir. La la illa billah. La illallah ve la iyya. sana kulluk ederiz diyor. Lehün ni'me ve lehül fadl ve lehül senâ. Ve'l La ilahe illallah muhlisine lehuddine ve lewkerihal kafirun Kafirler kerih görmese de halis din Allah'ındır. Bunların hepsi sünnette var olan zikirler. Peygamber namazı bitirdikten sonra bunları yapmış. Şimdi biz bidatçı bir toplulukta büyüdüğümüz, yaşadığımız için mesela ne biliriz? İşte Allahümünaleyhisselam ve minke selam tabarek deyazel ve der şey müezzin. Ondan sonra alâ rasûlünel salavat der subhanallâhi ve lehmudillâhi ve lehmudillâhi ve lehmudillâhi ve Bunlardan bir kısmı sünnette var ama bir kısmı sünnette yok. Bizim bilmediğimiz sünnette var olan bazı zikirler var. Neye gayret etmemiz lazım? Haftaya mesela hepimiz inşallah bu saydığımız zikirler var. Hepsi o elinizdeki kitaplarda var. Bunları ezberleyerek gelsin. Çok zor değil. Hepsi birer satır yani. Müslüman 15 dakikasını ayırsa hepsini ezberler Allah'ın Eceği. Zaten günde 5 vakit namaz kılıyorsun. O gün sabah ezberle. Akşama kadar her namazda bu duaları yap. Zaten ezberlersin. Mesela başka bir tane la ilaha başka bir tanesi işte gene başka bir rivayette Müslim rivayet ettiği, Allahumme ente's selam ve minkes selam tebarakte azel celal ve ikram. Bu neye diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hatırlayanınız var mı? Ne diyorlar? Allah'a selam ediyorlar. Sahabe ilk başta peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah selam olsun demeyin çünkü Allah selamdır. Ne diyor? Allahumme ente's selam. Allah'ım sensin selam ve min kes selam selam da sendendir tebarek de ya azel ikram evet namazlardan sonra, farz namazlardan sonraki zikirler bunlar yani nebi sağlam farz sonra bu zikirleri yaparmış gene aynı şekilde ukbe ibn amir'den gelen hadisten nebi sağlam bana emretti diyor emarani resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en akra bil muavvazat muavvazat hangisi şey? felak nas he felaknas. <gülüyor> Muavvezat dediği zaman ihlas şey felaknas. O ikisi beraber indi koruma doğası avvazı olduğu için. Ama ihlas da o da var sünnette. O da hadiste sabit. Her namazın ardından ihlas felaknas. Bakın Müslümanlar bu sünneti unutmuş veya habersizler. Ben dikkat ediyorum çoğu Müslüman yapmıyor bunu. Her namazın ardından birer defa ihlas felaknas okumak sünnet. Sabah ve akşam namazında bunları üçer kere okumak sünnet. Zaten bunları işte düzenli okuyan bir Müslüman da her türlü şerden Allah'ın izniyle korunur, sakınır. okur. Geliyor şimdi. O hadis de eee hasen bir senedle rivayet edilmiş. Orada diyor ki ne i ben kara ayetel kürsi du bule el-mektuba farz olan. Ama bakın farz olan her namazın ardına ayet-el Kürsi kim okursa lem yahul beynehu ve beyne duhulu'l yani onunla cennet arasında sadece ölüm vardır. Onu cennete ulaştıracak. Aradaki tek ulaştırmaya tek engel ölümdür. O kadar faziletlidir ayetel kürsi okumak. Bunlar hepsi saydığımız ne? Kavli sünnetler namazdaki. Namaz ve namazın sonundaki kavli sünnetler. Her yani farzdan sonra bir tane ayetel kürsi, bir tane parlak, bir tane namaz, bir tane de iklas. Heh, her farzdan sonra evet. ama sabah ve akşam namazlarında üçer defa. Bunları ihmal etmiyoruz inşallah. Ayetel kürsi de mi üçer defa? Yok, ayet-el bir arada her vakitte. Ee, aynı şekilde namazın ardından duada Allahumme a'anni ala zikrik ve ve ibadetik. Allah'ım bana zikrinde, sana şükretmede, sana güzelce ibadetimde yardım et. Buna benzer dualar hepsi mevcut. Bunları tek tek okumuyorum. Ee, aynı şekilde namazdan sonra dua etmek nedir, müstehaptır dedik. Nebi sallallahu aleyhi ve soruluyor. Ya Resulallah eyyid dua esme. Hangi dua işitilir Allah tarafından? Hangisini Allah icabet eder? Kal cevfülleyl. Gecenin tam ortası. Ve duburu salavatil mektubat. Farz namazların hemen ardı. Yani dubur bir şeyin hemen ardı demektir. Mesela burası duburdur. Dizimin duburudur. Hemen bitişidir. O yüzden mektubat dediği de farz namazlardır. O, bu zikirler, sayılan zikirler nereden sonra yapılır? Farz namazdan sonra yapılır. Bunlar sözlü sünnetlerdi. Bunları noktaya koyuyoruz. Şimdi fiili sünnetler. Namazda Peygamber sallallahu yaptığı fiili sünnetler. sütra fi fissaleh. Namazda sütre edilmek. Sütre ne? Önümüze bir şey koymak. Yani aradan bir insanın geçmesini engelleyecek bir insanın geçemeyeceği kadar bir mesafede bir engel koymak. Bu da nedir? Fiili ne Nebi Salasem diyor ki اِذَا صَلَّ اَحَدَكُمْ فَلْيُسَلِّ اِلَى Biriniz namaz kıldığı zaman sutreye doğru namaz kılsın. لَا u şeytan aleyhi صَلَاتَهُ Şeytan onun namazını şey yapmasın, bölmesin önünden geçerek. Çünkü çocuk da geçse hadiste nedir diyor? Şeytandır diyor Nebi Salasem. Mesela biz namaz kılıyoruz. İşte farzı bitirdik, sünnet kılıyoruz. Bir akhi şurada namaz kılıyor uzakta. Önündeki sütre kim? Diğer akhi. Hani saflar var ya. Saflarda sütre, bir öndeki. Mesela o akhi namazını bitirdi, kaldırdı, kalktı, kenara çekildi. Onunla sütre arasında çok uzak bir mesafe oldu. aralarından geçiyor atayım. Şimdi bak, şimdi orası gelecek. İmamın stresi cemaatin sütresidir İpnafasın fiili geliyor şimdi hadis zikredeceğiz. Bu caizdir. Ben tek namaz kılarken bahsediyorum. Hmm. Yani tek bir namaz kılıyor orada tek başına. Önünde biri vardı o da namaz kılıyordu. O kalktı kenar çekildi. Stre ile arasında bu sefer köşeyle çok oldu. mesafe oldu. Ne yapacak Müslüman? Burada bir iki adım atıp ne yapabilir sütre yaklaşabilir. Evet. Yaklaşabilir. yaklaşabilir burada. İnşallah. Yani tarafındaki yaklaşabilir de. ...sonradan mesela namaza gelmiş insan ...Kabe'de bakıyorum aralarından da böyle geçiyor. O şimdi. cemaatle namaz. Cemaattikinde de bir sıkıntı yok yani. Yok, şimdi hadis var diyorum ya, edeceğiz inşallah. <gülüyor> Bu sütre bazen bir duvar olabilir, bazen bir dayanak olabilir, bazen bir asa olabilir. Yani asa dediğimiz sofa. Peygamber sasam silahını yapmış. <gülüyor> Kılıcını mesela yapmış Aleyhisselatüsse. Ne yani bir ağacın Yani bunların her biri <gülüyor> e, sütrey sayılır. Her biri sütrey yapılır. E, bu sütreyi koyduktan sonra mesela bir sütrey koyduk, koyduk aramızda bir koyun geçecek kadar mesafe var. Buna rağmen biri bu sütreyin önünden geçmeye çalışıyor. Ne bir ne yapmayın diyor. Bunu bırakmayın diyor hadiste. Hadis nerede geçiyor? Bukar müslim ittifak etmiş diyor Nebi Sahasem, onunla mücadele edin Gücün, gücünüz yettiğince fe in ebe o hala ısrar ediyorsa geçmeye fel yukatiluhu fe inneme huve şeytan. O, yukatil savaşın demek. Onunla savaşın o şeytandır diyor. Yani namazı bırakıyorsun adamı geçirmemek için uğraşıyorsun. Çünkü o anda önünden geçen şeytan senin namazından nasip almaya çalışıyor. Yani sahabe birbirle çok cidal etmiş bir tanesi. Geçmek için çok uğraşıyor. Diğeri namazı bırakıyor onu geçirmemek için uğraşıyor. Yani bu namazda bazı fiiller yapmak caizdir. Peygamber s.a. Ayşe radıyallahu anh'a kapı açmış yani. Hani Türk topluluğuna uzak olan hadisler bunlar. İhtiyaç halinde namazda hareket edilir. Tabi aşırıya kaçmamak şeklinde şafirler şey demişler. Yani aşırı harekette, çok fazla harekette namazı bozar demişler. Vallahu alem mümkün olduğunca gereksiz hareketlerden sakınmak lazım ama onun haricinde zarurlu şeyler mesela namazda namazı iptal etmez. Mesela adam telefonu koymuş cebine muhasır örnekler vereyim. Çalıyor mesela. Yani neşit de olsa sonuçta namazdaki huşuyu bozar. Böyle ki içinde müzik olmasın. Müslüman cebinden çıkarsın. Telefonu kapatsın. Hatta mesela tekrar tekrar baktı arıyor. Rahatsız ediyor. Huşu bozuyor. Telefonu kapatabilir Müslüman yani. Bir Müslüman mesela hastadır. Burnu akıyordur. Abes Ayıp bir şey değil. Hasta olabilir insan. Cebinde serpanı çıkartıp burnunu silebilir yani. Bunlar görülmeyen farz şeyler ama. Far sünnet değiştirmez. Namazı batılı yapmaz bunlar. Yani çünkü zaruret halinde ne yapılabilir namazda e, hareket yapılabilir caizdir. Çocuk nasıl şey yani bebek şarkı. önünden geçiyor. Bebek önünden geçiyor. Bebeği şöyle tutup zaten zayıf, güçsüzdür çocuk. Şöyle Aynen. tutar, kenara alırsın. Yanı eğileceksin. Yani, Tam tabii eğileceksin. Çocuğu şöyle kenara çek. Fellukatil diyor, emir var. Yani yukatil savaşın demek. Fele diye bir salavat. Onla savaşsın diyor ya. Yani. Burada ciddi bir emir var. Engellesin falan değil. Fele savaşsın çünkü çocuk da olsa şeytandır o yani. Şeytan ona o vesveseyi vermiştir. Önünden geçecektir insanın namazında. Çocuğu vesile kılar, adamı vesile kılar. Müslümana düşen onu oradan geçirmemektir. Hadis Buhari müslümin ittifak ettiği bilindiştir. Evet. Öyle ki mesela geçti, Hani geçti çocuğun veya bir adamın namazımızda sütreyle bizim aramızdan geçmesi de Namazı batılı yapar mı? Yok. Yani bu sadece kemaliyetini bozar. Ama Müslüman dediğimiz gibi uğraşacak bunun için. Evet. Hayızlı bir kadın mesela. Müslüman önünden namaz kılarken geçerse namaz ne olur? Batıl olur. Yok. Ayşe Radiyallahu'nun hadisi burada şimdi. O hangisi bozulmaz? Hayız olmayan küçük bir kız çocuğu geçti mesela. Köpek de aynı değil mi? Ha köpek de aynı. Köpekle hayızlı kadın. Geçti mi namaz batıl. Bizi köpekle bir mi istiyorsunuz? Köpek ve eşekle bir. Ben o rivayeti bilmiyorum. Getirirsen okuruz inşallah. Tamam yani burada kendisi onu zikretmiş. Yani ya, kitabın yazarının aldığı görüş o. Bozacağı. Ama burada istisna yapmış. Hadisi getiriyor. Hadiste şeyde geçiyor. Abdurrezzak Musannef'inde sahih bir senetle Ebû Katada'dan rivayet etmiş. Ee, hadiste şey diyor, soruyor. Ee, Su ile hel yaktu's salatü'l cariye elleti lem tâhûd. Hayız olmayan bir cariye yani kız çocuğu insan önünden geçerse namaz batıl olur mu diye sormuş. Kaleler Demiş ki hayır bozulmaz. Çünkü o daha hayız olmuyor. Hayızlı bir kadın. Yani normalde bir kadının geçmesi. Hayızlı bir kadının insan önünden geçmesi nedir? Namazını batıl yapar. Aynı şekilde biz namaz kılarken mesela yanımızda kadının geçmesi namazı bozar mı? Yok. Yani normalde kadının arka tarafta olması lazım öyle değil mi? Ama kadın yanımızdan geçti diye bizim namazımız batıl olmaz Aynı şekilde mesela biz namaz kılarken kadının biri tuttu geldi bizim yanımıza namaza durdu. Kadının arka safta olması lazım. Gene bu da bizim namazımızı ne yapmaz? Batıl kılmaz. Namazımızı bozmaz. bu kadının hayırlı hali mi olması lazım? Hayırlı bir kadın. Burada onu zikretmemiştir. İnşallah ben not alayım şimdi onu. Allah'ın izniyle. Haftaya ben izah edeceğim. Bakacağım kitaplara. Haftaya izah edeceğim inşallah şimdi namazdaki başka bir fiili sünnet raf ul elleri namazda kaldırmak buyur var mı? burada yok haftaya getireceğim inşallah hepsini tamam. şimdi raf ul yedeyn ellerin namazda kaldırılması meselesi bu meselede ümmet arasında bir ihtilaf var malum biliyorsunuz Türkiye'deki hanislar katı bir şekilde müslümanlarla bu meselede tartışıyorlar burada inşallah tavsiyelatlı bir şey var onu zikrederim. Ejmal ulama ale meshru iyyetraf ul yedin ende takbir ul ihram. Başlangıç takbirinde meşru olduğunda ahlınlar arasında icma var burada ihtilaf yok. Mutevatrol ahadiy sufiydelik bunda mütevâtir derecesine ulaşmış hadisler var. Hayır ruya an 50 sahabiyen 50 tane sahabe böyle demiş. Tekbirül İhram başlangıç tekbirini 50 tane sahabe rivayet etmiş, içinde de cennetle müjdelen 10 sahabe var. Vaktele fel uleme firaf uliyyeden gayriha, yalnız bu başlangıç tekbirinin dışındaki diğer tekbirlerde ihtilafa düşmüşler. Ve daha be sahabe, sahabenin cemhuru, ve onların cemhuru, ve min ba'dihim. ve minhumu alimaman al ve ahmet. Bunlar şu göze gitmiş, ila istihbale deli في هذه şu zikrettiğimiz hadiste zikredilen 3 yerde de müstehap olduğunu zikretmişler. Neresi? Kalıb i̇bnül Medini. Kimdir bu? Ali i̇bnül Medini muhaddislerden Tâbiîn'in büyüklerinden hadiste otoritedir yani. Ali i̇bnül Medini. diyor ki "هذا hadis حجة على Bu hadis yaratılmışlara hüccettir diyor. Yani o İbn Ömer'den gelen sahih rivayet var ya, ne bilsensem el kaldırırdı. Ruku'dan önce, ruku'dan sonra diyor. Bu hadis diyor, yaratılmışlara hüccettir. Ve men semi'ahu fe alayhi en ya'mel bihi. Bunu duyanın bununla amel etmesi gerekir diyor Ali İbnü'l-Medini. Ve قال İbnü'l-Kayyum İbnü'l-Kayyum Rahimullah diyor ki Ruya rafu anhu fi mawatin min 30 30 kişiden Nebi sallallahu aleyhi ve bu sayılan 3 yerde el kaldırdığına dair rivayet gelmiştir. Vattafakala rivayete'l-aşara cennemden olan on sahabe de bunda ittifak halindedir. Ne o? Peygamberin ruku'dan önce ve sonra ve 2 iki re ikinci rekattan kalktıktan sonra tekbir aldığına bu sahabeler ittifak etmiş. Ve kâlel hakim müstedrek'in sahibi hâkim diyor ki "Lâ na'lemu sünnetu ittifakala rivayetel arba 4 halifen ittifak etti, başka bir sünnet bilmiyoruz dedi. Hangisiymiş o? el kaldırma sünneti. Sünnel aşara aynı şekilde cennetle müjde on sahaben intifak ettiği başka bir sünnet bilmiyoruz. Femin badehimin ekabiri sahaba gayle her bir sünne. Gene sahabenin büyüklerinden hiç kimse bunu sünnet olmadığını iddia etmemişler. Hepsi bu sünnettir demişler. Vafi riwayeti anil imam Ahmed ixtara hal e, mecdi onu seçmişler. Bu görüşe gitmişler. Vahufe dişi şeyhülislam İmri Temiye. İmri Temiye dedesi de o da müctehid o da bu görüşe gitmiş ve sahibel fa'ik vel furu sayıyor burada Abdurrahman Es-Sadi İmam Şafi onun ashabından bir taife ehli hadisten bir cemaat hepsi ne demişler bu dört bölgede bir başlangıç tekbiri iki rukuya gitmeden önce üç rukudan kalktıktan sonra dörtte iki, ikinci rekattan üçüncü rekata kalkarken. Bu dört yerdeki el kaldırmanın ne olduğunu söylemişler? Sünnet olduğunu söylemişler. de bu görüşe gitmiş. Hatta Bukhari mustakil bir risale, el kaldırma risalesi yazmış. Sadece bu meseleyi izah etmek için. Gene Tirmizi, Ebu Davud gibi e, muhaddisler bunu ne yapmışlar? Sahih hadistir demişler. İbn Ömer'den gelen hadisi. rükudan sonra kalktığımız zaman el kaldırılmaz yani. Yok. ikinci rekattan sonra. Evet. Üçe kalkarken. Ve zahebe malik fi eşharul rivayet anhu ve ebu hanife. Şimdi malikten iki rivayet var. İmam malik bir rivayet kaldırılacağını da bir rivayet kaldırılmaz. Meşhur olan görüş meşhur olan görüş kaldırılmayacağı ve ebu hanifeye göre de kaldırılmayacağı. Onlar ne demişler? Bu müstahap değildir demişler. Sünnet değildir. Kimin hadisini hüccet edinmişler? Bera ipne azib Ebu Davud'dan gelen Beray bin hadisini almışlar. Diyor ki Beray Nazip, Nazib: "Ra'aytu sallallahu aleyhi ve sellem, Nebi sallallahu gördük ve sellem gördüp ize feftaha's Nebi namaza başladığında elini kaldırırdı. "Simme yaud." Bir daha aynısını yapmazdı. Bak buraya dikkat edin. "Simme yaud." Sonra bunu tekrar etmezdi diyor. Peki bu hadisi nasıl şimdi arasını toplayacağız? Önceki İbn Ömer hadis sahi E bu da bir tane hadis getirdi. Kimden getirdi dedik. E, Ebu Davud'dan getirdi. Vakat ittefe ka el Hafiz Hafız kim İbn Hacer Buhar'in şerhini yapan Hafız İbn Hacer ne diyor? Sunnem lem yahud. Bir daha bunu şey yapmadı. E, tekrar etmedi lafzı. Müderrecetun min Yazid İbn Ebî Ziyad. Ahadur <gülüyor> rivatü'l hadis. Hadisin ravilerinden İbn Yezid'in ziyadesidir diyor. Yoksa hadisin aslı değildir diyor. Buraya dikkat. Hadisin ravisinin ziyadesidir diyor. Müderreç bir hadistir bu. Ziyade olduğu için hadis ıstılahında bu zayıf hadis yani sahihten alt derecededir. O yüzden neresi bizim için geçerlidir? Sahi olan hadis bizim için geçerlidir. O yüzden bu sünneti yapmak nedir? Ee, bu sünneti yapmak bizim üzerimize düşen görevlerden bir tanesi ki kavi, mütevatı derecesine ulaşmış bir sünnettir bu edeyim inşallah. Berâ ibn Azib'ten Ebu Davud rivayet ediyor. Berâ ibn Azib'ten o diyor ki ben Peygamber sana namaza başlarken ellerin kaldırdığını gördüm. Bir daha bunu sünnemem bir daha bunu tekrar etmedi diyor. Hadisin bu son kısmı, bir daha tekrar etmedi kısmı ravinin ziyadesi. Ravi de İbn Yezid. Bu Berâ Azib'ten gelen hadisin silsilesi var ya şimdi zinciri var ya senedi var ya. O senetteki ona rivayet eden İbn Yezid'in ziyadesi Yoksa Beray bin Azib'in sözü değil. Peygamber bunu yapmadı değil. O İbn Yazid'in ziyadesi olduğu için kabul etmiyoruz. Gene aynı şekilde Ebu Hanife ve İmam Maik'ten gelen diğer görüşe, meşhur görüşe göre, el kaldırman görüşe göre ne diyor? Eee İbn gelen hadisi almışlar. Ne demiş? "La usal lekum salata Rasulullah sallallahu Ben size peygamberin aleyhissalatu vesselam namazını kıldıracağım." diyor. Tasallefelem yerfa yedehu illa marra wahida bize namaz kıldırdı ve bir kereden başka elini kaldırmadı. Böyle de bir rivayet var. Hasan ahud'tır miydi Terimizi bu hadise ne demiş? Hasendir demiş. Hasen sahihin altındadır. Biz usulden bahsederken birkaç yani usul dersi yapmadık da, hani sorulmuştu, izah etmiştik. Cumhurun usulüne göre sadece sahih hadis hüccettir, değil mi? Sadece kime amel etmiş bununla? Hasen ile hüccet olarak kim kabul etmiş Padaylal ile amelse? Hanifiler kabul etmişler. Hanifi fukası demişler ki eğer bir amel yani, e, hani akide ile alakalı değil ameli boyuttaysa, fedalil amel kısmındansa hadiste hasen derecedeyse biz bunda ne yaparız demişler? Amel ederiz demişler. Ama Cumhur böyle bir hadiste ne yapmaz? Amel etmez. i̇bn Mesud'dan gelen bu hadiste nedir? Hasen senetlidir. i̇bn Mübarek Abdullah bin Mübarek tabinin büyüklerinden bu hadisi sabit görmemiş. Yani sıhhatli bulmamış. İb İbni Ebi Hatim o da hadis şeylerinden, otoritelerine bu hadis hatalı bir hadistir demiş. Senedinde sıkıntı olduğunu söylemiş. Ee, Abu Dawud da hadisin bu lafzının sahih olmadığını söylemiş muhaddisler. Yani. yani öyleyse bizim sonuç olarak ben hani bunları niye getirdim? Alimlerin bu meseledeki görüşlerini teferruatlı bir şekilde bilinsin diye getirdim. Yani sonuç olarak anlaşılması gereken bu el kaldırma meselesi çok az bir taifenin dışında ümmet arasında tevatür derecesine ulaşmış bir sünnettir. Bununla amel etmek her Müslüman üzerine görevdir, borçtur. Evet. Buhari ben Kupeliler dışında karşısından bilmiyorum. Hı, Ebu Hanife'nin yerden yere buraya. Bir tekfir etmediği kalıyor. Yani. Buhari çok ağır konuşuyor hatta onun hakkında. Daha ağır sözleri var da. Allah hepsine rahmet etsin. Başka bir fiili sünnet vada haliyümne alelius rafa okasadır. Göğsün üstünde sağı solun üzerinde tutma. Yani Türkiye'de öğretmen şöyledir biliyorsunuz üç parmak kolun üzerinde şu iki parmakla bunlar hadisi cem etmişler Ben biraz düşündüm ha nereden çıkarmışlar bunu hadisi c iki hadis var bir hadiste diyor elini diyor şeyin üzerine koydu bir hadiste de bileğinden tuttu diyor. Ben düşündüm tuttu, böyle tuttu. Ortasını bulmuşlar herhalde büyük ihtimal. Hem üzerine koyma hem tutma. Vallahi o alem artık bilmiyorum nereden çıkarmışlar. Ama iki rivayet var. Birisinde elini elinin üzerine koyuyor. Birinde de bileğinden tutuyor. Yani bu iki şekil caizdir kardeşler. Şimdi hadisi zikrediyorum. Envail İbni Hicr ondan gelmiş hadis. Dedi ki Salletüma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve vada'a yedahul yumna ala yedihil yusra. Sa elini, sol elinin üzerine koydu. Alâ sadrihi. Sadr, göğüs burası. Göğsün üzerinde koydu diyor. Hadisi kim takric etmiş? i̇bn Khuzaime ve Elbani sahiptir demiş hadise. Evet. Başka başka bir fi, e, fiili sünnet namazdaki secde yerine bakmak. Yani namazda Hanifilerde ne öğretiyorlar? Orada da gerçi secde bakıyorlar değil mi? Hı hı ben şeyle Ruku deken onlar şey yapıyorlar, parmaklarının ucuna bakıyorlar. Namazın her mekanında secde yerine bakmak sünnet olandır. Hadiste ne diyor bakalım? Yani Ayşe, kalet, Ayşe radıyallahu anh dedi ki Lema dekhele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'ye girdiğine Me basarihi mevdu'un sucudahu hattâ karece Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem girdiğinde namaz için namazdan çıkana kadar o secde yerinden başka yere bakmadı diyor. Secde yerinden gözlerini hiç ayırmadı namazdan çıkana kadar. Gene aynı şekilde bu rukuda ve secdede parmakları koyarken parmakların şekli böyle mi? Sıkacağız mı? Böyle açacağız mı? Burada da en hadis var. Hadiste mute olan nedir? Doğal şekliyle koymaktır. Yani ıhtılafa girmişse yok biri demiş böyle açacaksın, biri demiş böyle kapatacaksın. Yok böyle bir şey. Doğal, insanın doğal hali nedir? Şudur yani. Nasıl elini olduğu gibi koyuyorsa doğal haliyle insanın secdede ve rukuda elini koyması bu şekilde sünnettir. Aynı şekilde rukudayken şu dizleri üzerine ellerini koyması. Ama tabi bu anda da nereye bakacak gene? Secdeye bakacak. Yani namazın tamamında namazda çıkana kadar bakacağımız tek yer secdedir. Karşıya bakılır demiştik bir yer ama. O da caizdir. Ama biz fiili sünnetleri zikrediyoruz ya. Nebisası'nın baktığı da olmuş. Sahabeden bakanlar da olmuş. Ama asıl sünnet olan fiil şeye bakmaktır. E, secde noktasına bakmaktır. Evet başta evet ricl. ayağını, ayağını iftiraş etmek yani yatırmak iki rekatlık namazlarda bunlar da Ayşe Radiyallahu'ndan gelen Ebu Zübeyir'den gelen hadisler var bunlar da sahih senetli Müslim Ebu Davud rivayet etmiş hadisleri Ne Aslam iki rekatlık namazlarda ne yapıyormuş sol ayağını şu iftiraş dediğimiz iftiraşa yaymak demek şöyle yayarmış kalçasını, makadını, oturağını bu sol yaydığı ayağın üzerine koyarmış. Sağ ayağını da nasabe dikermiş. Şu şekilde dikmek. Bu nedir? Sünnettir. İftiraş ile yani şimdi fıkıh kitaplarına geçer. İftiraş ve teverrük arasında fark var. İftiraş bu açıkladığım şekli. Teverrük ise şu sağ ayağın dikilip sol bacağın da onun altından çıkarılması şeklidir. Bu teverrüktür. Diğeri iftiraştır. İkisi de müstahaptır. Teverrük biz zikrettik. Nerede caizdir dedik? 3 ve 4. Heh, 3 ve 4. Niye? E, Hümeyt'den gelen, Hümediden gelen hadiste ne diyordu? Nebis Asam son oturuşta. Bakın dikkat edin. Son oturuşta. Demek ki birincisi var. İkinci oturuş. Son oturuşta ne yapardı? Teverrük yapardı diyor. Hatta şafilere göre nedir? Vaciptir. E, terkinde seyip seydesi gerekir demişti bütün mezheplere göre müstehaptır zaten. Yani o yüzden her Müslümanın amel etmesi gerekiyor bununla. Aynı şekilde burada namazın fiili sünnetlerden biri bir tane hadisi zikretmiş ama secdeye giderken e, ellerin ve ayakların gitmesi meselesi. Bunun tercih ettiği görüş İmam Malik'in görüşü. Kitabın yazarı onu getirmiş. E, burada elleri koymaktan bahsediyor. Diyor ki hadiste ee, Râ'a Nebî sallallahu aleyhi ve peygamber namaz kılarken gördüm diyor. Ee, Malik İbn Huvaylîs. vitr min lem Başka bir hadisten bahsediyor. Nebî sallallahu aleyhi bu ayağa kalkarken hani şimdi biz secdedeyiz. E, i̇kinci rekat değil, birinci rekattayız. Ayağa kalkacağız. Hani şöyle bir oturup ondan sonra doğruluyoruz ya. Ayağa öyle kalkıyoruz ya. Bu bu hadisten dolayı sünnettir. Bukhari ve Müslim ittifak etmiş. Nebi İslam şöyle oturur hale gelmeden ayağa kalkmazmış. Bakın birinci rekatı kastediyorum. Birinci rekat bitti. İki secdemizi yaptık. Ayağa kalkacağız. Hani bazılar direkt kalkıyorlar böyle. Bu da caizdir. Peygamber'in sünnetinde bu da vardır. Şu bahsettiğimiz şöyle bir oturur hale gelip ondan sonra ayağa kalkmak bu da aynı şekilde sünnettir. İbn-i Hüvayriht'ten geliyor. Evet. Ee, namazın sonunda diyor Peygamber sallallahu şöyle ve sellem kaiden oturmakla eşit olana kadar ayağa kalkmazdı diyor. Ha, şeyden. E, o oturduğu yerde. Yani birinciden ikinciye kalkıyor, biraz oturuyor. Ondan sonra. Buna dinlenme oturuşu. Şimdi buna neden ihtiyaç duymuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Namazı uzunmuş, bizim gibi değilmiş yani. Dinleniyormuş. Gece namazında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yani bahsettik önceki derslerde ne kadar uzun okuyormuş o okumanın sonucunda yorulduğu için o aradaki oturuşlarda bir iki saniye böyle dinlenirmiş yani. Ben Mısır'dayken mesela gece namazı camide cemaat kılınıyordu. Bakıyordum. İmam ikinci rekata kalktı. Adam hala oturuyor. O dinlenme oturuşunda yani. E, caizdir. Peygamber yapmış. O yüzden böyle bir fiili bir Müslüman uzun namazda ne yapabilir? E, amel edebilir. Bu secdeye gitme meselesinde de eller mi ayaklar mı konacak? Hadiste devenin çöktüğü gibi, çöktüğü gibi çökmeyin. Önce ellerinizi koyun diyor. Bu İmam Malik'in görüşüdür. İmam Malik önce eller konuluyor. Ama bu meselede vallahu alem isabetli olan hanifiler ve hanbelilerdir. Zadülmahatı İbnül Kayyum'un teferruatı bir şekilde açıklamış. Hadisin o son kısmında ellerinizi önce koyun lafzının ziyade olduğunu, illetli olduğundan bahsediyor İbnül Kayyum Rahim Allah. Çünkü deve ilk önce ellerini koyar önce çökerken ellerini koyar ondan sonra ayaklarını koyar. O yüzden e, sünnet olan doğru isabetli olan görür ilk önce secdeye giderken dizleri koymaktır. Vallahu alem. En iyisini Allah bilir. İhtilaf var diyorum mu? Bütün dil alimleri dizlerinin, devenin dizinin ön iki ayağında olduğunu söylüyorlar. Deven çeşidine göre çöküşü değiştiği için ihtilaf oradan kaynaklanmış Bu İbnül Kaym'in getirdiği de sahih senetle hadis. İkisi de sahih hadis. Bak ben niye vallahu alem dedim sonunda? Biz racik görüşü söyleriz. Diğerini de zikrettim. Bunu diyen alimler de var. Onu tercih eden alimler de var. Yani ikisiyle de amel etmek caiz. Kime hangisi daha kavuyu geliyorsa, hangisi daha onun yanında mutmainse, ona yakinen inanıyorsa deve böyle çöker. O zaman ben böyle yapmayayım diyorsa onunla amel etsin. Ama bizim tercih ettiğimiz görüş vallahu alem İbn-i Zadül Maat'ta bahsetmiş olduğu gibi. ilk önce dizlerin koymasıdır. En iyisini Allah bilir bu meselede. Sözünüzde bir güzellik varsa Allah verirsin sözlerinin güzelliğine bir kötülük varsa nesinden ve şeytandandır. Va'ire davana hamdulillahi wa ashhadu an la ilaha illa